Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagil. Sezin Okulu sunar. Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, Ayasofya hakkında Ayasofya'nın kahramanlarından biri olduğu bir roman var. Ee, bugün benim anlatacağım elimde. Ee, Ayasofya Konuştu adlı bir roman bu. Füsun Çetinel'in çocuklara yönelik yazdığı ilk roman. Güneş kitaplığından çıktı ee, kitabın kapağını ve içindeki resimleri de Sadi Güran yapmış. Ayasofya konuştu deyince böyle Ayasofya'nın dile gelmesinden filan bahsediyormuşuz gibi oluyor ama değil aslında öyle. Ee, bir şekilde konuşuyor evet Ayasofya ama hani sözle konuşuyormuş gibi değil. Ee, kahramanımız Veli. O, ona ee, lakap olarak Deli'nin velisi, velisi e, diyorlar. De Deli'nin velisi. Hı hı. Çünkü annesi e, hani böyle tatlı deliler vardır ya hani zararsız, kendi halinde, ufak tefek işlerde yapan Aha. ama biraz böyle saf falan tipler. Anlığım kadarıyla öyle bir annesi var. İlginç bir hikayesi var. Yani Veli'nin bütün hikayesi ilginç zaten. E, Melek yanılmıyorsam adı şimdi kitabı karıştırıp bulamayabilirim. E, ama annesini kaybediyor bir şekilde. Melek dedi annesi. annesi. Evet e, bir şekilde kaybediyor ve dayısıyla yengesinin yanına yanında yaşamaya başlıyor babasını da tanımıyor zaten hı hı. E, aslında kimse bilmiyor Velinin babasının kim olduğunu e, Velinin hikayesinin en ilginç yanlarından bir tanesi e, annesi Ayasofya'nın bahçesine gidip orada turistlere hediyelik eşyalar satar küçük nazar boncukları işte elle işlenmiş tığla işlenmiş nazar boncukları vesaireler yap onları satarmış bir şekilde işte hamile kalmış ve sonra Veliyi Ayasofya'nın bahçesindeki vaftis teknesinde doğurmuş. Aa. Evet. <gülüyor> ee, Hayatta başlamak için çok ilginç bir yer. Evet. Sonra işte annesini kaybediyor. Dayısının yanına yerleşiyor. Dayısı Veli'yi çok seviyor. Ee, fakat yengesi çok sinirli bir kadın. Bir de şeyleri var. Ee, yaşlı hani anneleri var evde. Fakat yatalak durumda. Onun bakıma ihtiyacı var. Ona bakılıyor bir yandan. Ee, ve e, tabii bu çok siniri bozuk bir Ortam anlamına geliyor. Böyle herkesin asapları havada bir yandan dayı sürekli e, içen e, birisi içince mesela yengesini dövebiliyor. Yani böyle şeylerden Hı -hı. bu böyle durumlara maruz kalıyor Veli. E, ama içmediği zaman mesela çok tatlı bir adam. Hep öyle derler ya. Evet yani böyle bir e, durum var Hı -hı. ve gerçekten çok düşkün yeğenine. hani kız kardeşini çok seven bir adammış. Yani onun mirası olarak görüyor. Hı -hı. onun ondan kalan en önemli şeylerden bir, yani tek şey herhalde Veli zaten. Ve çok düşkün o yüzden. Ye, yengesi de evden atamıyor Veli ama hep siniri bozuk. Bir de senle mu uğraşacağım bilmem. Vardır ya bu hani çok klasik böyle Türk filmlerinde evet, falan evet, da görebileceğin çok tipler, oradan bir evet son derece tanıdık bütün bunlar ve gerçek tipler yani bunlar. Hani hiç şüphe yok evet. ki bunlar gerçek tipler. Hadi birini ee, olsa bile diğerini mutlaka tanımışızdır. Evet evet yani bu hikayeler bildik hikayeler. Bu çevremizde şu anda çevremizde yaşanan hikayeler bunlar. Evet. Bu yüzden bir kere zaten kitabın bu anlamda çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu e, anlatmanın en iyi yolu herhalde bir romandır. İşte hikayedir, öyküdür hı hı. zaten. Böyle anlatmak. anlatmıyor. ile yengenin çocuğu var mı? <gülüyor> Yok. Onların Yok. bir türlü de çocukları olmuyor. Hı hı. E, i̇şte Veli böyle bir ortamda. okula gidiyor. Ve e, boş zamanlarında da o da gidip Ayasofya'nın bahçesinde... Çünkü iki kuruşta para getir eve diye... Yengesinden de sürekli şaplığa yiyor zaten. Ayasofya'nın bahçesine gidip bir şeyler satıyor. Ayasofya'da restorasyon var. Hı hı. Hani Hiç o Ayasofya'nın evet içinde o çok yüksek e, şeylerin e, söyle i̇skelenin. iskelenin kurulu olduğu hali düşünün Ayasofya'nın içinde. Alman bir ekip çalışıyor işte müzenin müdürü var Türk müdürü onun oğlu ile Veli aynı sınıfta mesela ama o sınıfın içinde ayrı hikayeler dönüyor müzenin içinde ayrı hikayeler dönüyor şimdi biraz onlardan bahsedeyim sınıfta işte biraz sinirlice bir öğretmenleri var yine çok tanıdık bitip. yani gerçekten tanıdık bitip. sonra şöyle şeylere rastlıyoruz mesela Öğretmen içeriye girince bütün çocuklar zım diye ayağa kalkıyor. Hiç ne kadar bir can sıkıcı bir şeydir böyle işte <gülüyor> ve Alman misafirler geliyor. hepsi şaşırıyorlar nasıl yani niye bu kadar askeri her şey yani çok garip <gülüyor> ve çirkin bir şey ya bu hani çok çirkin be yani şimdi bir kez <gülüyor> daha banyo hissettim onu çok çirkin yani neyse ee, işte böyle bir sınıf ortamı sınıfta farklı farklı tipler var işte veli sınıfta en az istenen çocuklardan bir tanesi işte kokuyor çünkü veli diğerleri kadar rahat banyo yapamıyor bile yandı iki taş suyla yıkanan <gülüyor> bir çocuk falan. Zaten yenge onunla uğraşmak istemiyor. Zaten evde yatalak bir e, yaşlı var. Onunla uğraşıyor. Onun altını temizliyor. Bir de seninle mi uğraşacak yani falan hani düşün o giderek yükselen evet. e, şeyi. E, i̇şte e, velinin kalemi yok, silgisi yok, defteri hiçbir şeyde yok çocuğun yani of, bir yandan. içim acıdı ya. Tabii mesela arkadaşının kırmızı boyasını almış da resmini yaparken bitirmiş. Arkadaşı ona kızıyor. Sen benim kırmızı boyamaydı. Ama ne yapayım resim yapıyorum falan. Hani böyle sürekli şeyler var of. bir yandan. Fakat zehir gibi bir çocuk, aynı zamanda veli. Yani çok zeki bir çocuk. Bir yandan bu arada ama işte Ayasofya'nın girdisini çıktısını her şeyini de biliyor. Ve Ayasofya'nın girdisini çıktısını her şeyini biliyor. Şimdi bir gün sınıfa müdür yanında işte e, a, e, bunların kardeş okulları mı kardeş şehirde kardeş okul mu bir şey Hı -hı. var işte bu okulla. Öyle şeyler oluyor ya. Evet. Oradan işte e, o okulun müdürü ve yanında iki kişi daha geliyor ve e, işte bir proje yapılacak iki okul arasında. Ee, ve bu sınıftaki öğrencilerden bir tanesi Almanya'ya gidecek. Aha. Projede de işte Ayasofya hakkında herkes bir ödev hazırlayacak. E, Ayasofya e, Ayasofya'nın çevresinde için. yaşayan insanlar bunlar. Yani. Oradaki mahallelerde Aha. yaşayan insanlar zaten. E, Veli zaten girdisin çıktısını biliyor. Oradaki restorasyon ekibiyle kanka yani. Hani e, yani onu, Ayasofya'da Marta diye bir, da doğmuş daha evet, doğmuş. Evet işte restoratörlerden birisi var mesela Marta. <gülüyor> Marta'yla özellikle çok yakın. Marta bir şekilde çok yakın hissediyor kendisini Veli'ye ve Veli'ye işte çok iyi davranıyor. Ona özellikle iyi davranıyor. Hatta çevresindeki insanlar biraz kızıyor bile Marta. Yani çok yüz veriyorsun bu çocuğa falan diye. Çünkü tehlikeli bir şeye neden olma anlamında. Sonunda Ya da bir gün gideceksin yani bu çocuk o zaman üzülmeyecek mi falan gibi. Halbuki Marta'nın aklından neler geçiyor falan. İşte restorasyon ekibiyle de çok yakın. Müze müdürünü oldu aynı sınıfta ama hani hı hı. şimdi orada da bir hani şeyi görüyoruz. Rekabetin nereden çıkabileceğini ya da e, avantaj yani eksi beşte başlıyor mesela Veli her şey aslında. Hı hı. Hikayeyi böyle de değerlendirebiliriz. Mesela Ayasofya hakkında bir hikaye yazmak için normal şartlarda Veli eksi beş. Ama hikayete böyle devam etmiyor. Hı hı. Sonunda e, başka başka duygusal e, meseleler de giriyor işin içine. Mesela işte Marta bir e, tatile e, memleketine dönüyor Almanya'ya dönüyor oradan erkek arkadaşıyla dönüyor Veli çıldırıyor o zaman tabi yani bu iyice hmm. tamam edilmez oluyor evde zaten paparayı yemiş bir sürü bir şey olmuş canı zaten çok sıkın kendini kötü hissediyor ama işte Marta ona bir çanta getirmiş ödevi nasıl yapacağını bilemiyor ama Veli bu arada e, çantanın içinden işte boya kalemleri bir sürü bir şey çıkıyor böyle sıcacık botlar çıkıyor mesela Böyle ayaklarına giyiyor hemen onları. Yalın ayak çünkü böyle hep yani filan. O sıcacık botları giyiyor. Polar bir yelek giyiyor üstüne oh. böyle sıcak. Pır, hır, böyle pırçık olmuş bir şeyi var. Hırkası var onu çıkartıyor filan. Ama çantasına koyuyor. Atılabilir bir şey değil o ha. hala yani. Neyse bunları yaparken... E, Tabi bu arada işte Ayasofya'nın içinde sürekli çalışmalar dönüyor. Bütün çocuklar ödevlerini yapmak üzere hani çalışmalara başlamışlar falan. E, Veli tek başına işte renklerle burada çok güzel yazarın yaptığı şeyler var mesela renklerle duyguları anlatıyor bunların neler olduklarını söylemeyeyim ben hı hı. ama mesela bir e, rengi seçip boya setinden çıkartıyor istemediği için Veli yani başka duygular hani denk, denk geliyor şimdi onu çıkartıyor mesela falan yani bu çok anlamlı geldi bana e, sonra bir şekilde hani klasik İstanbul efsanelerine dönüyoruz hı hı. bir taşı yerinden oynatır. Ve? Ve bir dehliz açılır. Tabii ki meraklıdır. Bu arada bir kedi arkadaşı var Veli'nin. Bütün Ayasofya'nın içinde hani kediler, kuşlar çok vardır ya. O kedilerden bir tanesi özellikle arkadaşı Veli'nin. Çünkü o da Vaftis Teknesi'nde doğmuş. Aa. Ve hani o da turistlerin ilgi odağı. Bir şekilde çok ortaklıkları var. İkisi de en popüler karakterler Ayasofya'nın içinde. Birbirlerine hikayelerini durmadan anlatıyorlar aslında. Daha doğrusu kedi maruz kalıyor sürekli bu hikayeleri <gülüyor> mesela Veli kendi hikayesini anlattığı zaman böyle bir isteksiz ama hani onun kedinin hikayesini anlattığı zaman Veli o zaman daha bir canlı ben şimdi falan. konuyu saptırmış olacağım ama bir anda aklıma Sofia geldi Sofia sen biliyor muydun ee, ben Ayasofya'ya şey, her gittiğimde böyle dev gibi bembeyaz bir, bir köpek kedi, vardı şey, orada köpek ya evet, evet ama o hikayesi nedir bilmiyorum yani ne oldu ya da kimindi evet, nasıl kim oldu, bakıyordu ben de bilmiyorum sonra bir gün yok olmuştu ama yıllarca her gittiğimde sevmiştim onu oradan i̇şte. çok böyle mistik gelirdi o köpek bana ee, evet böyle bir köpek vardı <gülüyor> ve çok da kedi var orada evet. ee, işte bu kedilerden bir tanesi galiba adı Gli yani ba başka bir nedenle Gli Deniyor galiba bu kediye. Ee, bu arada ha, çok böyle... ...tabii dramatik sahneler var aslında. Öfkeyle Veli işte Marta'ya erkek arkadaşa gelmiş. Bak o kısmı atlamıştım. Hı hı. Öfkeleniyor, iskeleye çıkıyor. Oo, Herkes mola gönlük. vermişken. İskelede baya bir macera oluyor. Aşağıda bir şeyler geliyorlar. Atlamak zorunda kalıyor bilmem ne. Sonra işte artık hani... ...iyice artık hayattan bezmiş bir durumdayken... ...bu dehlizi keşfediyor. Hı hı. Merak tabii giriyor o dehlizin içine. Kedi de peşinden. Sonra... Sonrasını... Artık Abla, hani falan. içeride bir şeyler ve bir yerlere bağlanıyor bütün bu hikayeye. Ama şimdi e, asıl yani bu evet klasik e, İstanbul macerasına bağlandı ama e, kitabın en önemli yanı bu gerçek karakterler. Gerçek duygular bana göre. Hı hı. İşte Ayasofya konuştu e, da aslında baya bir dertleşiyoruz belki de hani öyle de diyebiliriz. Hı hı. Çünkü gerçek bana çok gerçek gelen hikayeler olduğu için bunlar. Böyle hissettim evet. bu kitapla ilgili. Veli'nin hikayesi çok tanıdık bir hikaye. Yengenin hikayesi çok tanıdık bir hikaye. Dayının hikayesi çok tanıdık bir hikaye. Yatalak yaşlı insan evdeki anneleri çok tanıdık bir hikaye. Bütün bunların bir araya gelmesi, diğer karakterler bunların hepsi o kadar tanıdık ki bizim mahalleden yani. Evet. Şurada oluyor bunlar hani. Bir de bu kalkıp Ayasofya'ya gitme şansım ha, varsa hikaye... de orada dolaşırsam. Evet önemli yanlarından biri de bu Ayasofya'yı da bize dolaştırıyor evet. bir yandan. Ama tabii şimdi Ayasofya'yı bilmeyen çocuklar için bazı şeyler anlaşılmaz gelebilir. Ee, mesela işte o rampa vardır ya Aha. üst kata çıkan. Mesela hani onu gözünde canlandıramayabilir. Demek ki bu kitabı alınca bir zahmet Ayasofya'ya evet. gideceksiniz anlamına geliyor bu da. Ee, kitabı orada okuyabilirsiniz. Mesela çok güzel olur. Bu ah, kitabı ah, orada okumak. Havalar güzelleşiyor. Bahçesi çok güzeldir. Her ne kadar özel işletmek e, kantinler, büfelerle ziyan edilmişse de bahçesi, of. arkeoloji müzesinin de Ayasofya çok güzeldir. Ee, kitabı orada okuyabilirsiniz. Yani bu tek başına muhteşem bir etkinlik evet. bence. Evet. Ayasofya konuştu. Ya Füsun, alt katta sütunların arasında loş bir yerde ya orada, da galeriye evet, çıkıp galeriye biraz çıkalım. daha aydınlık bir orada yerde. Okumak. çok güzel olur yani. Ayasofya konuştu. Füsun Çetinel tarafından yazılıp Sadi Güran tarafından resimlenen bir kitap. Güneş'e kitapından çıktı. Bu kitabı armağan edeceğiz. Ee, bir dolap kitapta band kaydına yorum bırakmanız gerekiyor. Sonra çekiliş yapıp bir kişiye kitabı armağan edeceğiz. Şimdi bir de müzik arası veriyoruz. Evet. Ee, sevdiğimiz bir şarkı sırf sevdiğimiz için çalacağız bunu. Hiçbir özel nedeni yok bu sefer. Angelique Jules söyleyecek Aha. Malaika, sıvahilice bir şarkı. Malaika, nakupenda Malaika, Malaika. Yenge kuwa Marie, yenge kuwa Jada, na Shinga na we. Yenge kuwa Na shinga na mani singa we Ninge mama laika Esa Sa sudu wa duhu zasudu wa duhnyangu na muniforma njeji kingana mwezinho nashinga na mani sinowe kuwa mama malaika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 azana na na mama Na singana mani we mama I do not 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Şimdi ilk kitabımızla bir şekilde ilgili ilgisi olan, değil mi? Bir evet. bağlantısı olan <gülüyor> ee, ama bambaşka alanda. Tabii. Ee, bir başvuru kitabı var bu sefer elimde. İlk bölümde Ayasofya, işin içinde Ayasofya vardı. Romanda Ayasofya'dan çok sıkça söz ediliyor. Bu kitap da çağlar boyunca mimarlık adını taşıyor. Ee, İş Bankası yayınlarının Keşfedin... ...serisinden çıkmış bir kitap. Bununla birlikte... ...bir tane daha kitap çıktı. Görkemli şehirler diye. Önce mimarlıktan... ...bahsedeyim. Vakit kalırsa... Şehir ...görkemli şehirlere de birazcık değiniriz. Bu keşfedin serisi... ...karton... Yani ...kalın karton sayfalardan... ...oluşan bir seri ve... ...içinde açılıp bakılabilen... ...ek bilgi kutucukları, pencereleri pencereler. var. Yani oyunlu bir kitap yani. Evet. Aslında içerik olarak ilkokul çağındaki çocukların daha çok ilgisini çekebilecek. Yani biraz daha teknik bilgiler içerdiği için öyle söylüyorum ama e, henüz okula gitmeyip de bu tip konulara ilgi duyan bir çocuğunuz varsa e, birlikte bakıp inceleyip konuşabilirsiniz binalar hakkında. E, bu tip kitaplarda olduğu gibi klasik e, mutlaka Büyük piramitte başlıyor. Evet bu piramit hikayesi bitmiyor. Ee, bitmiyor yani bir yandan da bitmesi de mümkün değil çünkü piramitler gerçekten hani sürekli hakkında konuşabileceğimiz yani ilginç evet, ne, bize gizemli gizem gelen yapılar yani yapılış evet. hikayeleri de çok çarpıcı işte o kadar taşın insanlar tarafından böyle bir araya getirilmesi falan. Ee, Piramitin yapım aşamaları da anlatılıyor burada çizimlerle. Ama tabii asıl kitabın çarpıcı yönü bu piramit falan değil. Yani tabii bunu başta veriyor ve hani görevini yerine getiriyor. Evet yani en eski, en evet. erken tarihli bina e, bu olduğu için. Yani bu kitap için seçilmiş kronolojik bir e, yol izliyor. Ondan sonra Roma devrine geçip Kolozyumu e, anlatıyor. Kolozyumu anlatırken bir yandan... Benzer işte onu, Kolozyum'dan esinlenerek Daha sonraki çağlarda yapılmış ki Bir tanesi Londra'daki Wembley Stadyumu Hı -hı. Daha sonraki de, Mimariyi nasıl yok. etkiliyor Diye anlatıyor Bir yandan gladiatörlerden de bahsedilmiş Sultan Ahmet Camisi var Ayasofya Konuşuyor demiştik değil Hı -hı. Değil Ben olsam buraya Ayasofya'yı seçerdim Çünkü ya, mimari, mimari tarihi içinde Ayasofya'nın hani Kubbesinin bir, önemi çok daha evet, büyük. Evet. Yani, yani geniş mekanı evet. kubbeyle örtme yararıyor. En yürüyorlar. önemli mekan o anlamda. Yani Sultanahmet yerine ya da ne bileyim Selimiye'yi seçmek daha doğru olurdu ama batıda Sultanahmet Camii daha popüler evet, olduğu için herhalde. Evet, çok popüler herhalde. bir şekilde. Seçilmiş. Ee, Notre Dame de Paris Katedrali. Not, evet, Notre Dame Katedrali e, var. E, Versailles Sarayı var. Ben şimdi neler olduğunu hızlıca söyleyeyim. Hmm. Ondan sonra e, birazcık Himeji daha e, Japonya'daki Himeji şatosu e, zengin bir savaş beyine ait e, bir şatoymuş bu 17. yüzyılda yapılmış e, Londra kulesi var ünlü hani şu surlarla hmm. çevrili işte zindan mahseleri falan olan bir yer e, Guggenheim müzesi var New York'taki müze ki bu bu işte ilginç hmm. çünkü e, Aşağı yukarı işte bu Sultan Ahmet, Notre Dame, Kolozyum'un çok tekrarlanmış yapılardır. Ama mesela Guggenay Müzesi modern mimarinin ve müze olarak da içeriğiyle de diğerlerinden birazcık daha ayrı. Artık kitaplara da yeni yeni girmeye başlamış bir yapı olarak ilginç geldi bana. Yani modern mimarlık... Örneklerine Adına geçiyoruz. iyi bir örnek evet. Sydney Opera binası var. Yine çok iyi bir örnek aslında. Evet yani tasarım olarak çok ilginç bir yapıdır. Bu arada bütün bu e, yapıların olduğu sayfalarda çizimlerle, hani mimari çizimlerle daha farklı böyle yapım aşamaları ya da eskiz gibi e, verilmiş. Ve en sonunda göğe doğru yükselmek diye bir bölümle bitiyor Hı -hı. bu kitap. Burada da e, dünyanın farklı kentlerinden seçilmiş yüksek binalar, kuleler, gökdelenler var. Hı -hı. E, i̇şte Londra'daki St Mary Axe'la başlamıştı. Pizza Kulesi var ki. Bir de burada boyutlarının biri oranda. Evet yan yana dizilmiş Pizza Kulesi'nin yanında özgürlük heykeli başı daha yüksek. Ama Pizza Kulesi o kadar küçük ki diğerlerinin evet, yanında yani. çünkü e, Empire State binası Eyfer Kulesi ve sonra Taipei, Ta Tayvan'daki Taipe 101 101'le başlıyor yükselme. Hı hı. <gülüyor> Onun yanında şey var. Sayfa 2'ye yani yukarıya doğru açılıyor ve Burj Halife hı hı. Dubai'de e, sanırım Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani açıp kaldırıp yüksekliğini gördüğünüz zaman diğer binalarının yanında yani bir binanın Gözüne doğru yani neredeyse yarım evet, kilometre yani... yol alıp gitmesi çok çarpıcı geliyor. Ee, diğerleriyle Diğer karşılaştırarak. Diğer yapılarla birebir evet, oranla karşılaştırınca bu, bu şekilde çok çarpıcı bir hale dönüşüyor gerçekten. Evet 800 metreye kadar yükselmektedir diyor. Tabi tepesindeki anten... antenlerle falan filan yapıyorlar numaraları. Evet. evet ama sonuçta 800 metre yani bırak 800'ü 500 metre bile çok Çarpıcı bir yükseklikken... Yani bence pizza kulesinden fazlası saçmalık yani. <gülüyor> 56 metreymiş. Yani ondan fazlası gerek yok yani. Ee, arkadan da en sonunda başka ünlü yapılarını yani Ayrıntılı olarak yer veremedikleri e, Ama en azından seçilmiş adını verdik. E, diğer başka işte Partenon var. Antik hmm. Yunan'ın ünlü tapınağı. Ee, Angkor Wat tapınağı. E, şey, Kamboçya'da. Tapınağı Kamboçya'daki... Hmm. ...Kubbetü Sahra var... ...Moskova'daki Aziz Vasil Katedrali var... Ee, ...Beyaz Saray var... ...Niye Beyaz Saray konmuş... ...herhalde çok fazla ama. bahsedildiği için yani... E, ...yakında buraya başka saraylar da girerse... ...asıl o zaman korkalım... <gülüyor> evet, ...Mesela evet. şu binayı bilmiyordum... Etiyopya'nın Lalibela kentindeki St. George Kilisesi... ...yukarıya doğru inşa edilmek yerine... ...kayalık zemin aşağıya doğru... ...oyularak yapılmış. İşte, ...bu mesela, çok ilginç evet. geldi... ...Floransa Katedrali var... Ee, ve bütün bu kitap boyunca da e, her yapının olduğu kısımda çeşitli pencerelerle ayrıntı e, ayrıntı bilgilere açılıp, giriliyor. Ayrıntı evet. bilgilere giriliyor. Ee, o yüzden hani mimarlıkla ilgilenen binalara ilgi duyan çocuklar için güzel bir kâğıt Ya da binalara ilgi uyandırmak için belki de. O da olabilir. Ee, serinin diğer kitabı görkemli şehir keşfedin. Görkemli şehirler. Ee, burada da. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane şehir seçilmiş ve en sonunda yine diğer görkemli şehirler diye bir seçki var. Ee, Sydney, Lon Londra, New York, Venedik, Şangay, İstanbul ve Paris. Ee, İstanbul'un olması ilginç genelde. Yani Batı kaynaklı evet. kitaplarda çok fazla yer verildiğini görmedim. Ee, Uzak doğudan bir yer seçilmiş olması e Artık olmuş. ama bu, mesela artık... Şangay, Çin mutlaka yer buluyor. Çünkü evet. zaten artık batıda bir Çince öğrenme, çocuklarımız Çince evet. öğrensin, daha iyi olur furyası da var. Hani mantıklı yani aslında evet, artık Önceden yani. hep batı, evet. batı, batıydı. Artık hani Tokyo evet. da, e, yani Tokyo'da olabilirdi mesela burada. Olsa evet. ilginç Olurdu olabilirdi. Yani, evet. e, burada da işte şehirlerin genel olarak böyle bir panoramik görüntüsü, ama bu noktada o kurguyla ilgili ilginç bir şey var. İstanbul'a geldiğinde konuşalım. Ya burada Londra'da Hı. da öyle. Yani belli yapılar Hı -hı. yani işte Londra'nın ortasına Thames Nege akıyor ve e, şehrin ana aslında aksını oluşturuyor. Onun etrafında Hı -hı. bir takım yapılar var. Burada e, belli başlı işte o mesela e, Londra'nın gözü o büyük Hı -hı. dönme dolap da var. E, parlamento binası da var. İşte St. Paul Katedrali de var. Hepsini kısa kısa anlatıyor ve her binanın Kendisi bir açılır pencere bu arada. Açıp binayla ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi görüyorsun. New York'ta mesela hani uzakta Central Park'ı görüyorsun. Hı -hı. Belli başlı yani Rockefeller binasını Hı -hı. alıp buraya diğerlerinin yanına getirmişler Hı -hı. Yani bütün Hı -hı. gökdelenler. Tabii, tekrar bir gittibe. kurgu yapılıyor yani. Evet. Tabii genel olarak hani o bir genel kültür aklına Hı -hı. yerleşiyor ki şehre ilişkin. Venedik'te o köprü işte büyük kanalın üstündeki köprü ve etrafındaki binaları anlatıyor. Şangay'da bir gece görüntüsüyle karşı karşıyayız. Işıklı i̇şte panolar, Hı. yazılar, büyük gökdelenler ve çok hareketli bir şehir belli ki. Hemen o hissi yaratıyor. İstanbul'da da tarihi yarımada da odaklanılmış. İşte ayrıca bir pencerede Galata Kulesi'ni de getirip koymuşlar. İşte Valensu kemeri var surlar Ayasofya Topkapı Sarayı'nın girişinden bir bölüm koymuş ve işte dünyanın en büyük kapalı pazarı hı hı. diye kapalı çarşıdan söz ediyor. Bunun yanında işte bir vapur görseli de var burada. Tramvay... Burada bayağı ağır bir kurgu var. Şimdi hani diğerlerinde evet yani bir şekilde birbirlerine yakınlaştırılmış. Evet. Burada şehrin farklı parçaları koparalım. Yani işte Sultanahmet Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın ilk kapısı evet. bir arada hani yine nispeten Evet, evet, Aslında nispeten, uygun korunmuş evet. da Galata Kulesi'de bir fotoğraf gibi iliştirilmiş. Aralarından tramvayın geçmesi ama. Ona. Evet. <gülüyor> yani en azından o şehre evet. dair bir fikir veriyor. İşte Paris'te de Eyfel Kulesi'ni getirip diğerlerinin yanına öyle hemen koymuşlar. Ama işte belli başlı neler varsa o şehirle ilgili. Yani gördüğün zaman başka bir yerde hemen alıp... Evet, yani tanıyabilirsin o parçalar. Keşvedin Çağlar boyunca mimarlık ve Keşvedin görkemli şehirler Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıktı bu kitaplar. Evet ve bu haftalık yayınımızın sonuna, sonuna geldik. geldik. Ee, güzel kitaplardı. Evet. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Aşçın Çocuk Kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. Kitap dostu sizin okulu sundu.